Telefonunuz var hocam. <gülüyor> Alo. Alo. İyi akşamlar. Nesibe Hanım hoş geldiniz. İyi duyarınız. akşamlar hocam. Buyurun. Hocam ben, benim size bir sorum olacaktı da. Buyurun. Dinliyoruz. E, şimdi benim annem gibi, e, ev al, almak istiyorlar. Hı hı. E, sürekli katılım bankalarından e, talepte bulunuyorlar. Evet. Fakat benim aklıma ermedi. Katılım bankasıyla diğer bankaların arasında şöyle bir fark var. Hani bu tapu alım işlemlerinde katılım bankaları daha çok para alıyorlar ve üstlerinde faiz oranları daha çok fazla var. Vade hmm. oranları. Bunlar acaba sadece hani bu biraz hani bilmiyorum abstrür mü olacak? Din altına sığınarak bu tür bir işlem mi yapıyorlar yoksa gerçekten bu caiz midir? Bunu öğrenmek hmm. istiyorum. Evet teşekkür ederiz efendim evet. hayırlı akşamlar diyoruz. Teşekkür ederiz gerçekten Özellikle. iştenlikle sorulmuş bir soru. Buna bir şekilde cevap vermemiz gerekiyor. Katılım bankaları dediğimiz kuruluşların temel amacı Müslümanları gündelik hayatlarında ekonomik hayatlarını Allah'ın istediği istikamete çekip çevirebilmenin yollarını çarelerini aramaktan ortaya çıkmış kurumlardır katılım bankaları dediğimiz hı hı. şeyler geriye doğru düşünecek olursak bunlar ilk önce finans kuruluşları olarak ortaya çıktılar sonradan şu finans bu finans diye uluslararası para münasebetlerine girişildiği zaman uluslararası planda tanınmaz oldu bunlar bunlara bir banka statüsü verilmesi icap etti uluslararası para muamellerinde bulunabilmeleri için banka adı altında işte şey e, nedir o? katılım bankaları ismini aldı bunlar. Şimdi bu banka ismini alınca bir takım kanuni zorunluluklar da bunlar biraz daha banka işlemlerine doğru yaklaştırmak zorunda kaldı. Ama ötesini bırakalım. Katılım bankaları dediğimiz şeylerin özünde şu var. Bunlar derler ki ben faizli kapitalist sistem içerisinde Müslümanları mahkum durumdan kurtarmaya çalışacağım. Nedir? Faiz işleminin olmadığı Para muameleleri yapacağım. Müslümanları faizden kurtaracağım. Dünya çapında Müslümanların bu problem üzerinde 35-40 yıldır kafa yorduklarını biliyoruz. Son 30-30 son 20 30 yıl içerisinde bu finans kuruluşları ortaya çıktı. Evrilmektedirler. Peki ne yapıyorlar bunlar? Bu insanlar sizin paranız mı var? Bana getir ben sana faiz vereyim ben de şu kadar dursun demiyorlar ya. Paranızı bana getirin. Siz muhdisiniz, paranızı getiriyorsunuz bana, ben finans kuruluşu olarak, katılım bankası olarak alıyorum. Katılım adı da buradan geliyor. Ben filanca yerde, filan iş yerde iş yapacağım. İşte apartman alıp satacağım, yahut da bir fabrika kurdum. O fabrikaya, o fabrikaya yapacağım işleme, sen de ortak ol. Hı hı. Vereceksin paranı bankaya, katılım bankasına. Senin iş alanın belli olacak, çalış paranın çalıştırıldığı alan belli olacak. Kar edersek karını sermayen oranında sana dağıtacağız, zarar edersek sen sermayen oranında zarara ortak olacaksın. Böyle bir sistemi var. Bu yatırımcılar açısından. Bir de kredi almak isteyenler açısından meseleye bakmak lazım. Sizin paraya ihtiyacınız var. Ev alacaksınız. Hı hı. Geliyorsunuz Katılım Bankasına. Benim paraya ihtiyacım var. Size soruyor ne yapacaksınız? Ev alacağım. <gülüyor> e ben sana ev alayım. E sen benim nasıl ev alacağımı nereden biliyorsun? Hayır sen git evini beğen. O evi ben alayım sana satayım. Yani sana doğrudan para vermektense hı hı. senin ihtiyacını karşılayayım. Şimdi bu noktada Biraz önce söylediğimde bir sakınca yok. Yani e, parası olup bankada değerlendirmek insan getirdiği insanın getirip verdikten sonra dini şartlara uyularak yapıla, yapılacak ticarete kar zarar ortaklığı noktasında olur. Onda bir sakınca yok. Ancak kredi noktasında, kredilendirme noktasında konuştuğumuz zaman o evin alınması şöyle olmalı. Siz sahip olmak istediğiniz evi belirliyorsunuz. Hı hı. Katılım bankası... Bir elemanını oraya gönderecek, onu alacak, kendi üzerine geçirecek, ondan sonra 10 liraya alacak, size 11 liraya satacak, 12 liraya satacak. Fiyatını size söylemek zorunda da değil, işimize hmm. geri saldırsınız. Belki o daha fazla diyet, pazarlık yapacak. Genelde söylenir. Hı hı. İki, esas olan resmi kayıta üzerine almasıdır. Hadi bunda çok zorlandık. İki türlü vergi veriyoruz, altından kalkamıyoruz gibi meseleler söylenir bu, burada. Hiç olmazsa sözlü olarak sizin bankanın vekili gidip alacak onu getirip size satacak. Bu işlem olursa buna olur diyoruz. Ama hem evi alacak olan adam gidiyor, görüyor, geliyor burada banka adına alıyor, müşteriye satıyor. Burada sakatlık var. Bu bir, iki. Bu benzer bir takım sıkıntılar var. Aşılması mutlaka zorunlu olan bazı noktalar var. O o noktaya dikkat etmek lazım. Bu bir, iki. Bu insanlar e, aldıkları kar, bak şimdi arkadaşımız sorarken faiz diye sordu, hı hı. hiç kimse faiz diye almıyor. Burada faiz de değil zaten, yani bu söylediğimiz şartlar altında gerçekleşirse o bir ticarettir. Size lazım olan evi temin etmiş olur, hı hı. Aldı, alır size satar. Ama alıp satmış gibi yapar da size doğrudan siz, siz alırsanız malı ama parayı da banka kendisi almış gibi karsızdan alırsa o ev satmamış olur, faiz yapmış olur. Bu iki noktaya dikkat etmek lazım. Yani, yani evi veyahut da satın almak isteyen mülkü banka alacak, satın alacak, size satacak. Şimdi ben alıp satıyorum derken arada doğan o kar oranları yahut da yatırdığınız paranın e, işletmeye e, sokulması halinde elde edilecek kar olanları ilan edilirken genellikle bankaların verdikleri faizle at başı gittiğini görüyoruz. Hmm. İnsanlar onun için itiraz edip diyorlar ki bu faizli bankayım diyor. Aynı şeyi yapıyor. Öbürü faizsiz finans kuruluşuyum ben diyor. Yahut da katılım bankasıyım diyor. Aynı şeyi alıyor. Aynı şeyi, aynı şeyi almıyorsun. E, nasıl faiz değil bu? Düz bu, buz gibi faiz diyor. Şimdi burada Şöyle açıklamalar yapılıyor. Deniyor ki bu verilen faizle beri taraftan verilen kar oranının birbirine denk olması rastgele bir şey değil. Şöyle diyelim ki kar oranları beri taraftan hesaplanırken düşükse faiz olanlarına yakın bir kara yükseltiliyor ki rekabet edebilsin. Hmm. Yaptığımız iş faiz değil ama ben bankanın verdiği faize yaklaşırsam rekabet Gücüm artar diye kendi payından verdiği ifade ediliyor. Böyleyse bunda da bir sakınca yok. İfade ediliyor diyorum ki anlatılanları biz dinliyoruz. Çünkü evet. işin içerisinde filan olmadığımız için her şeyiyle e, tekafür etmek durumuna asla düşmek istemem. Biz konuyla ilgilendiğimiz için yaptığımız toplantılarda birebir görüşmelerimizde okuyup ettiklerimizde yapılan budur. İki... Ev alacağınız zaman siz ev istediniz, evi 100 bin liraya alabilecekken paranız olsaydı ya da banka kredisiyle alacağınız zaman 100 bin liraya alacağınız evi bir taraftan aldığınız zaman 105 bin liraya, 110 bin liraya, 100 bin liraya alıyorsunuz. Yani tırnak içinde krediniz size faizli bankalardan çok daha pahalıya Fazla geliyor. geliyor. Evet. O onların bileceği, ona bir karışmayız. Hı. Bizim söylediğimiz şey şudur, bir sistemin faizden kurtulması için Kredi alana ya malı alacak doğrudan doğruya satacak ya da aldığı parayı işletecek karına zararına ortak yapacak. Bu temiz bir şekilde bu işlem yapılırsa verdiği kar isterse faizinkine denk olsun isterse üstünde olsun isterse artında olsun. Sürekli denk olsun banka ayarlayarak katılım bankası ayarlayarak onu eşitlesin. Onlar problem değil. İşin nasıl yapıldığı bizim için önemli. Biz ona bakıyoruz. Genellikle de e, ufak tefek sıkıntılar var mutlaka aşılması gereken zorluklar var. Ama bunlar doğrudan doğruya faizli bankadan farkı yoktur. Onlar da faiz oluyor. Bunlar da faiz oluyor gibi ön yargılı davranma hakkına sahip değiliz. 1-2 evet. Müslümanların faizli kapitalist sistemi içerisinde sürdükleri hayatın ne kadarını İslami anlamda kurtarabilirlerse kurtarma imkanı varsa böyle bir ümit doğmuşsa bu uygulamadan o uygulamaya biraz da Böyle şaşıp bakmamayı öğrenmek lazım. Ama söylediğim şey şudur. Bu arızaların mutlaka bir şekilde giderilmesi gerekir. İşte o bazı uygulamalarda e, siz e, bir katılım bankasının şubesine gittiğiniz zaman size direkt kredi istediğiniz zaman yaşananlardan anlıyoruz ki. Hı hı. Yani doğrudan faizli işlem diyebileceğiniz mukabelelerde size bulunabiliyor. Bu işin üstüne gittiğimiz zaman da oradaki o memurun, o büronun, o şefin hatasıdır şeklinde açıklamalar yapıyor. Bunlara da inanmak durumundayız. Genel manasıyla sorumluluk tabi onlara ait olmak kaydeder. Son, son olarak soruldu bana diyor diyorlar ki hocam hangisini tercih edelim? Bana mutlaka para lazım. Ya o da para mı mutlaka değerlendirmem lazım? Başka seçeneğim yok. Deniyorsa katılım bankalarının tercih edilmesi ehvendir evladır deriz. Evet.